Üç ayların hepsini tutmak istiyorum. Cumaları da dahil olarak tutabilir miyim demişler. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ashab-ı Kiram'dan birini böyle bitkin, beti benzi geçmiş vaziyette görünce neden bu hale düştün diye sormuş. O da her gün yıl boyu oruç tuttuğunu söylemiş. Şimdi ona böyle yapma. Kardeşim Davud Aleyhisselam'ın orucu gibi oruç tut. Nasıl bir oruçmuş Davud Aleyhisselam'ın orucu? Gün aşırı tutarmış o. Şimdi, Bir gün tutar bir gün evet, tutmazmış. Evet. Hazreti Aişe validemiz de der ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Recep ayında o kadar oruç tutardı ki hiç açmayacakmış gibi oruca ara vermeyecekmiş gibi zannederdik. Bazen de ara verirdi hiç oruç tutmayacakmış gibi zannederdik diyor. Onun için bu işin en e, şesi, e, tavsiye edilebilecek olan kısmı pazartesi, perşembe günleri. Veya e, eğer kardeşimiz çok tutmak istiyorsa bir gün oruç tutsun, bir gün tutmasın. Neden ben her gün tutmasın diyorum? E çünkü Ramazan-ı Şerife zinde bir şekilde bedeni zayıflatmadan güçlü bir şekilde girmek lazım. Onun için e, bu mübarek iki ayı Recep ve Şaban ayını kardeşimiz illa sürekli oruç tutmak istiyorsa bir gün tutsun bir gün tutmasın. Evet. Ama sürekli tutarsa o biraz e, kendisinin bedeninde bir zayıflamaya güçsüzlüğe yol açabilir. E, Ramazan orucunu tutacak gücü bu defa kendinde bulamayabilir. Belki. Evet. evet.